Ömer Nesevi Ehl-i Akaidi kitabında diyor ki zahiri manaları batıni manaya hamletmek küfürdür. Yine sofilerden, yine sofileri tekiş eden Ebu Said'il Haraz diyor ki zahire mukalif her batın batıldır. Zahire mukalif her batın batıldır. Onlar ikinci olarak onlar Kur'an ve sünneti bırakıp keşif ve ilhama inandılar veya rüyaya inandılar ve bundan deliller çıkarmaya bunlarla amel etmeye çalıştılar. Bu iki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Veda hutbesinde bize iki şey bırakıyor. Kur'an ve sünnet. Elbise ve hırkalar giydiler ve bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan kesersül haline kendilerini geldiklerini iddia ettiler. Eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sadece yün giyseydi ki sadece yün giymemiştir. Diğer elbiseler de giymiştir. Eğer böyle bir hırka olsaydı, bize sahih sünnette ulaşırdı ki bunun da aslı astarı yoktur. Dört, onlar Kur'an'ı okumaktan, Kur'an'ı tertil edip tefekkür etmekten ziyade, Sofi dansına, Sofi müziğine, cezbeye, vecde sarhoşluğa emniyet verdiler. Ve Sofi müziğini, müziğinin Kur'an'ın, e, Kur'an'dan insanı hareketi geçiren daha büyük bir unsur olduğunu iddia ettiler. Bunu iddia edenlerden bir tanesi ve bunun başı olan i̇mam Gazali'dir. i̇mam Gazali Gazali yedi vecihle sofi müzüğünün yani sema'ın sema diyorlar, sema'ın Kur'an'dan insanı daha fazla harekete geçirdiğini ve insanın tesir ettiğini söylemekte. Bununla bu vecihlerden bir tanesi diyor ki Kur'an Kur'an'da çok tekrar vardır. Tekrardan ibarettir. Bu tekrarlar insanı yormakta ve insana bir tutur meydana getirmekte. insanı ülfet peyda ettirmektedir. Fakat semada, semada ise bu şekilde değildir. İnsanı harekete getirmekte ve daha fazla tesis etmektedir, diyor. Beşinci miydi bu? Beş. Altıncı olarak Sofiler geçmiş ümmetleri taklit ettiler. Halbuki Peygamber aleyhissalatu vesselam Müslümanlardan başka benzeyen kavme benzeyenin o kavimden olacağını bize söylemiştir. Ki bunlar Hristiyanlara, Yahudilere ve Hindulara Benzemiş halleri ve onların itikatlarını almışlardır. Allah onları Müslümanlara değil onlarla haç verecektir inşallah. Yedinci kendileri hulul ittihat vahdeti vücudu iddia ettiler. Bu inanç hem aklen mümkün değildir hem nakle nakle muhaliftir. Evet. 8.'si Sofiler İslam'da olmayan istilahlar getirdiler. Bu istilahların bazıları tek, cez, vecd, man, ten, fena gibi lafızlar getirdiler ve bunlara kendi havalarına göre mana verdiler ve kendilerine has silah olarak kıldılar. Sekiz yine yine sofiler kendilerine has giyimler, has kıyafetler, has cemaatler meydana getirdiler. Bu ise İslam'a tamamen muhaliftir. Herhalde bu e, tasavvufu bu kadar tenkit yeter olsa gerek. Şimdi tarikatları tenkit. Tarikatçılar e, kendileri şeyhlerinin dünyadayken veya öldükten sonra dünyada tasarruf hakkına sahip olduklarını iddia ederler şeyhlerini. Hatta onlarda çok vakalar onlardan ederler Mesela ben İstanbul'da İstanbul'da bir evde Adyamanlı şeyhin hüritlerine munazara yaparken işlerinden bir tanesi bana dedi ki sen ne diyorsun diyor. Mürşidi Kamil bir müridinin yatağa yattığı zaman uykusunda kaç defa sağa sola döndüğünü bilmezse o Mürşidi Kamil değildir dedi. Yine aynı şekilde Şahrani Tabakatül Evliya kitabında Tabakatül Evliya kitabında kendi şeyhinin kendisini Said Bedevi kabrine götürdüğünü ve ve ona teslim ettiğini ve kabirden bir el çıktığını ve onunla tokalaştığını ve daha sonra Şaraninin evlenmiş olduğu hanımı Beş hanımla beş ay bekaretini izar edemediğini ve bunu şeyhe şikayet etmesiyle şeyh onu hanımıyla kendi bulunmuş kabri üzerine bir şey seriyor ve ölüleri dirileri çağırıyor, onlara helva yapıyor ve diyor ki onun bekaretini burada yani bekarlığını kızlığını burada izar ediyor diyor ve orada işte o gece oldu diyor, olan oldu diyor. Yine tabakat Evliya kitabında Rucmi denilen kendi şeyhi güya kendisi tutuha çıkıyor şa'rani ve ileride zimyatta veya zimyatunda bulunan kabristandan Rucmi şeyhini bir şey kastettiğini ve ondan bir şey istediğini kalbinden geçiriyor istiyor ve o Şeyh Ucmi kabirden çıkıyor ve ona doğru geliyor. Aralarında beş karış kalınca diyor ki sana sabır gerekli diyor. Ve dolayısıyla kaybolup gidiyor. yerine yeniden gidiyor. Bu gösteriyor ki müritler, şeyhlerinin tasarruf hakkına sahip olduğunu inanmaktadırlar. Yine onlar belini e, belli zannettikleri veya şey bildikleri şahsın kalbinden bütün, bütün gençliklerini bilmektedir. Ve bu inanca mensup olduğunu söylerler. Az önceki verdiğim misal buna en büyük şahittir. Üç Tarikatçılar Şeriatta olmayan bir sürü bidatlar meydana getirdiler kabir namazı şeriat namazı gecelen yüz rekat namaz kınma veya bin rekat namaz kınma gibi uydurma namazlar meydana getirdiler ve beşinci olarak kendileri şeriatta olmayan zikirler meydana getirdiler. Zikir üzerinde biraz durmak istiyorum. Zikir Kur'an-ı Kerim'de, Cenab-ı Hak çeşitli ayetlerinde bundan bahsetmiştir. Mesela az önce namazda okumuştuk. Ya üvelleri yine amelat kullaha zikere kathira. Ey Allah'ı çokça zikredin. Başka bir ayet-i kerimede فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ Beni zikredeyim, ben de sizi zikredeyim. Yine başka bir ayette Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i bir zikir kabul etmiştir. Ve demiştir ki اِنَّا لَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرُ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِغُونَ Bu zikri yani o Kur'an'ı biz indirdik ve muhafaza edecek de biz. Görülüyor ki Kur'an'da zikir ayetleri var ve Allah bizim zikretmemizi talep ediyor. Lakin, nasıl ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bize Kur'an-ı Kerim'i her şeyiyle izah etmiş, hayatına tatbik etmiştir, nasıl ki bize namazı öğretmiştir, aynen ne şekilde zikir yapacağımızı ve hangi duaları, hangi zikirleri okuyacağımızı bize öğretmiştir. Bunu çeşitli düzenen hadis kitaplarında zikir, dua bahsinde bir sürü hadisleri bulabilirsiniz ve bunları okumaya, tatlik etme, gündüz kafi gelmeyecektir. Bunlar bunları bırakıyorlar da bunlardan hoşlanmıyorlar. Kendi şeyhlerinin kafalarından uydurmuş olduğu, ihdas etmiş oldukları uydurma bid'at zikirleri yapmaktadırlar. Yine sünnette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zikirden Bahsetmiştir bir zikir meclisin yanında, yanından geçen sahabelere demiştirdir ki, siz ona iltifat ediniz bunlara. Demiştir ki bunlar, bunlar ne? Zikir halkaları demiştir. Zikir halkaları. Şimdi zikir halkalarını biz nasıl anlayacağız? Ata al Qorasani olsun diğer tabi imamlar olsun, hepsi, zikri, zikir meclislerini, helal haram meclisleri, fıkır meclisleri, hadis meclisleri, Kur'an'ı talim etme meclisleri olduğunu açıklamışlardır. Fakat, bu demek değildir ki, insan Allah'ı zikretmeyecektir. İnsan, Cenab-ı Hakk'ı, fırsat bulduğu an, Rabbini anacak ve onu meşru olan, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan gelen zikirlerle edecektir Çünkü arkadaşlar zikir bir ibadettir. İbadetin kabul olması için daha önce size bunu söylemiştik iki tane şart gereklidir. Bunun birinci şartı sadece Allah rızası için olması ikincisi ise Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın gösterdiği şekilde olmasıdır. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekilde değil, kendi şeyhlerinin ihdas etmiş olduğu biz zikirlerle zikir yapmalarıdır. Ve bu zikirlerden bid'at zikirler tesbihleri zikrin şeyhlerin onlara zikirleri çok vermelerinden dolayı birlik tesbihler çıkarmaları Şeriatta olmayan zikir lafızları. Mesela Estağfurullah el-Azim Min kulli zembin ya rahim. Veya Sadece Bir lafızla Allah'ı zikretmek. Allah'ın esma-i hüsnasından Bir lafız olarak Allah'ı zikretmek Mukat'i surette meşhud değildir. Batıldır, caiz değildir. Allah'ın mesela Bir ismini alıyoruz hay veya hu zamirini alıyoruz. Tek bu isimle Allah'ı zikretmek bidattır. Hay hay hay veya hu hu hu Şimdi niye bidattır? Bunu açıklayalım. Evvela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zikirlerinde zikirler devamlı cümle olarak bir mana ifade olarak ifade ederek gelmiştir. <Sessizlik> Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu akbar. La ilahe illallahü vahde ve la şerikele le urbukulul hamdu ve lakuşe kadir. Subhanallahü ve bir hamdiki aziz. ile azim. Görülüyor ki bunların bir mana ifade ettiği. Ortaya çıkıyor ve bir, bir mana taşıyor. Lakin hay kelimesinde veya Allah kelimesinde ne bir nefh ne de ispat vardır. Yani ne Allah ispatlanıyor ne de Allah nefiyediriyor. Anlatsa biliyor anlatsa anlatabiliyor musun? Hay dediğin zaman ne demek istiyorsun kardeşim? Ne demek istiyorsun? Allah var mı yok mu? Hay mevcudun, Allahu mevcudun. Huvve mevcudu mu diyorsun? Yoksa, hayır mevcut mu diyorsun? Bir mana ifade et. Hay deyince ne demek istiyorsun? Allah deyince ne demek istiyorsun? Bir mana ifadeden bir cümle kullanacak. Cenab-ı Hak hadis-i şeriflerde geldiği üzere, Gecenin üçte birinde arşından dünya semasına iner. İniş kendine, yüce şanına layık bir şekildedir. İner ve kendisi şöyle der. Yok mu bana istiğfar eden istiğfarını kabul edeyim? Yok mu bir isteği olan isteğin yerine getireyim? Veya Üç var. Yok mu bir ihtiyacı olan, hacet olan, hacetini gidereyim? Yok mu bir, e, yok mu günahı olan, günahını affedeyim? Yok mu e, yok mu dua eden, duasını icap edeyim? Diyor. Sen de tutturmuşsun. Allah, Allah, Allah, Allah diyorsun. Bu ne manayı ifade ediyor? Sen diyeceksin ki, Ya Rabbi, günahlarını mahveyle. Allah'ım mahfirliyiz. Veya Allah'ım, Ben sana bunu istiyorum. Veya şu, söyleyeceksin. Bir mana ifade eden bir cümle, ifade eden bir cümle söyleyeceksin. Sen şimdi düşünelim. Bir şansa dediğin zaman Ahmet diyorsun. "Buyur, ne istiyorsun?" Sen diyorsun ki "Ahmet, ne istiyorsun kardeşim söyle." Sen diyorsun ki "Ahmet, böyle devam ediyorsun, devam ediyorsun. O kişinin senin değil günahını affetmesi onun senin nefretine ve kızıma vesile olacak. Aynı şekilde kulla Allah arasında bu aynı şekilde olacaktır. Ve bunların bu yapmış olduğu zikir halkaları, hususi halkaları kat'i surette sahabe görünmemiş sadece üstleri dâri mide bir hadis nakli olunuyor. İbn Mesud radıyallahu anh kendisi fetva makamındayken Kufe'de sahabeler onun kapısı önünde otururlardı ve beraberce sabah namazına giderlerdi. Ebu Musel Eş'ari mescitte daha önce görmediği bir hal görüyor. Daha önce görmediği bir hal görüyor. Görüyor ki bir cemaat halkalar yapmış. Ve her halkanın ortasında veya içinde bir şahıs bulunuyor. Diyor ki onlara hellilu sebbihu miyet merra. Yüz defa subhanallah deyin Veya kebbiru miyet merra. Yüz defa tekbir getirmiş. Veya hellilu miyet Veya yüz defa tehlil Yani la ilahe deyin. Ebu Musa'lı Eş'ari bu hali görüyor ve Abdurrahman Ebu Abdurrahman künyesi olan Ablan Neş'udun o da kapısına geliyor diyor ki çıkmadı mı Abdurrahman? Çıkmadı diyorlar Ebu Abdurrahman ve o sırada çıkıyor diyor ki ne var diyor Ebu Musa'lı Arı? diyor ki camide bir şey gördüm hoş görmediğim bir şey gördüm elhamdülillah bunu daha önce görmedim şimdi görüyorum Nedir o gördüğü? az önce izah ettim gibi ona izah ediyor hadisin manasını ben size adediyorum diyor ki İbn Mes'ud E fele emartebu e yaudu min seyyatihim wa damin telakum e la min hasenatihim şey'en Sen onlara o günahlarından dönmelerini ve hasenatından bir şey zayi olmayacağını Söyleyip emrettin mi? Hayır diyor. O zaman beraberce gidiyorlar ve o halkalardan bir halkaya ulaşıyorlar. Diyor ki: Mali eratim tefalu. Ne yaparken görüyorum? Ne yapıyorsunuz? Diyor ki: Valla hiiya abad rahman. Ben uydu iller hayır. Biz hayırdan bir şey yapmıyoruz gördünüz de gördünüz işte. Şöyle böyle böyle izah Böyle böyle yapıyoruz. Diyor ki İmmez Uğud وَكَمْ مِنْ lil لِلْخَيْرِ لَنْ yusiba. Ne kadar hayır isteyen var ki o istediği hayra ulaşamaz. Evet. Sen bir hayır yapmak istiyorsun. Lakin yapmış olduğun bu hayır, şeriatı Muhammed'in gösterdiği şekilde yapmazsan o hayırın faziletine ve o hayra ulaşamazsın ve onlara diyor ki ya siz ee, ondan önce diyor ki ne zaman sapıttınız diyor hala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zevceleri sağ ve tabakları kırılmamış, eskimemiş, duruyor siz ne zaman sapıttınız diyor ya diyor siz Hz. Muhammed ashabından daha hidayette, daha bilgili bir milletsiniz veya der kapıları ilk açan sizlersiniz. İşte onlar o zaman diyor ki biz hayırdan başka dile bir şey dilemiyoruz. O da ne kadar hayır isteyen var ki hayıra ulaş ulaşamaz. Ravi diyor ki o insanları biz diyor mağlara onların da havarişlerle beraber gördük diyor. Havarişlerle onları beraber gördük diyor. Çünkü Hz. İbn Mesud orada onlara diyor ki haddesena veya ''Semi'utum min <Sessizlik> Resulü'lillâhü sallallahu aleyhi ve sellem'' Resulü ve işittim diyordu ki ''Bir kavim gelecek, onlar Kur'an okuyacaklar, fakat okudukları Kur'an gıslaklardan aşağı inmeyecektir. Korkarım ki diyorsun, onlardan olursunuz.'' diyor. Rabbi diyor ki ben onları diyor, ''Mâvara her günü kavar bize, bize karşı harbi yapan onlarla beraber gördüm.'' diyor bu cemaat. Ne demek isteniyor burada? Demek isteniyor ki, Şeriat-ı Muhammed'den, Muhammed Aleyhisselatü, Aleyhisselatü Vesselam'dan çıkan her şahıs, onun yapmadığı, ibadeti yapan şahıs, o konuda daalettedir ve sapızlık içindedir. Altıncısı, Sofiler, kendilerine özel elbiseler giydirdiler ve kendilerine özel isim taktılar. Şazeri Tarikatı, Uşaki Tarikatı, Halifetli tarikatı, Kadir'i tarikatı, Rifai tarikatı, ondan sonra Bagdadi tarikatı, Mevlevi tarikatı, Melami tarikatı, Ticani tarikatı, daha buna benzer bir sürü isimler, bir sürü tarikatlar ve kendileri içinde parçalanmalar göreceksiniz. Eğer vermiş oldukları dava temel, temel temelce sağlam olsaydı, Kur'an ve Sünnet'e bağlı olsalardı ayrı olmayacaklardı ve karşılamayacaklardı. Bu isim vermeler bir defa yanlıştır. Batıldır, hatalıdır. Çünkü demiyor mu Kur'an-ı Kerim'den <gülüyor> O sizi Müslüman olarak isimlendirdi. İbrahim babamız Aleyhisselam O bizi Müslüman olarak isimlendirdi. Değil mi? Biz onun milletindeniz. Hepimiz Müslümanız. İsmimiz Müslüman. Niye? İnsan kendini başka Müslümanlardan ayırıp da kendinin özel giymesi, özel teslim kullanıp kendine özel isim vermesi, özel muayyen gecelerde zikirler yapması. Değil mi? Bu ayırma nereden geliyor? Bu ayırma sünnetten uzaklaşma, Kur'an'dan uzaklaşma sebebinden dolayı ileri gelmektedir. Yedi Tarikatçılar Şeyhlerini Dualarda Basıta kılarlar Vesile kılarlar Bu ise Kur'an'ın birçok ayetlerine terstir Kur'an'ın birçok ayetlerine Terstir Ve delil olarak şu ayet-i kerime getirirler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 bunu iki şekilde vaaz takılıyorlar. Birincisi, birincisi diyorlar ki kişi Müslümanlığın yaşaması için bir şeyhe ihtiyacı vardır. Şeyh olmadan katiyen Allah'a ulaşamaz. Şeyh Allah'la onun arasında bir vasıtadır. Şeyh olmayan şeyhi şeytandır. Dolayısıyla muhakkak her Müslümanın İslamiyeti tam manasıyla yaşaması için bir şeyhe intisap etmesi zaruridir. Ne bütün Müslümanları o tarikata bağlanma o tarikata bağlanmayan veya başka tarikata bağlanmayan Müslümanları tekfir etmekte yine bakıyoruz ki yine kendi aralarında tarikatlar diğer tarikatları başka tarikatları tekfir etmekte sadece kendi damgasını kendi tarikatın hak olduğunu inanmaktadırlar. Cenab-ı Hak ne kadar güzel söylüyor. وَتَقَدَّعُوا اَمْرَبٌ بَيْنِذُونُ bana. Onlar kesin hani, parçalaştılar ve parça parça oldular, ayrıldılar. Ve her hizip dedi ki قُلُّ حِذْنُ مَنَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Her grup kendisinin, kendi olanla iftar ediyor ve kendini haklı görüyor. Bunlar böyle. Yine aynı müşriklerin ihtilafını ve parçalanmasını, gruplarını sürdürmektedirler. Ve ikinci olarak şeyhlerini dualarda vasıta kılıyorlar. Veya vesile kılıyorlar. Harbuki o ayeti kerimede olsun, diğer ayeti kerimelerde yapılan tevil hatalıdır. Çünkü cumhur müfessiline göre, cumhur tefsiciline göre orada vesileli iddianası şeyh değildir. Orada vesilenin manası ibadettir. Yani Allah'a ulaşmak için bir vesile arayınız. Değil mi? İşte o vesile ibadet. Buna en büyük delil, bunu tefsir eden, bu ayet tefsir eden en büyük delil şu ayet-i kerbedir. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا Kim ki Rabbini isterse, ona ulaşmak isterse, salih amel işlesin. İşte o vesile salih ameldir. O vesile, salih ameldir. Yine Kutsi Hadis'te ne diyor Buhari'de, Kutsi Hadis'te? Kulum bana diyor, farz ibadetlerden sonra nafile ibadetlere ulaşır diyor. Değil mi? Nafile ibadetlere ulaşır. Demek ki, kişi Rabbine ibadetle, nafile ibadetlerle ancak ulaşmakta bir şeyhe intisap etmekle değildir. Onlar dualarında ne yaparlar? Şehlebi gazıta kınarlar. Ya Rabbi işte şu isimli şeyhim hürmetine, onun hakkı için, onun hatırı için, şu işim yap, şu neyle, bu neyle, diyorlar. Ve Allah'a o şekilde yaklaşacağını inanıyorlar. Halbuki bu amel, aynı Peygamber aleyhissalatü vesselamdan önce cahiliye devrinde müşriklerin yapmış olduğu aynı amelin sağ kendisidir. Allah Kur'an-ı Kerim'de onlardan bahsediyor. Açın imdikesin tepsiri. Bu ayet kadar güzel izah ediyor. Elâ lillâhi dinun hâlis. Muhakkak ki hâlis olan, ihlas yapılan din, ihlas yapılan, yapılan amel Allah içindir. Vellezîn ettegadû min dûni. Allah'tan başka dost edilenler. Çünkü o müşrikler, Allah'tan başka dost edindiler. Putları, dost edindiler. <Sessizlik> Velzinin ittahadul dinu. Ölye Allah'tan başka dost edinenler. İbn Keside de onlara diyor Cenab-ı Hak sordu. Lima <Sessizlik> ta'buduh? Niye bunlara tapıyorsunuz? Onlarda cevap şu şekilde verdiler. Ma <Sessizlik> na'buduh. Hayır biz onlara tapmıyoruz. İlla bi yukarribuna ila Allahu. Onlar bizi Allah'a yaklaştırdığından dolayı biz onlara vası takılıyoruz. Araya vası Aynı şekilde bizimkilerde görüyoruz. Diyorsun ki niye şeyhini araya vası takılıyorsun? Diyor ki beni Allah'a yaklaştırdığından dolayı ben onu Allah'a araya vası Aynı şey ben. Ve bu işin doğru olduğunu ispatlamak için Şöyle bir şey, dünyevi bir misal getiriyorlar. Diyorlar ki, sen bir idareye gittiğin zaman önce, müdürle görüşmeden önce, önce kapıcıyla görüşürsün, onu araya vasıta kılarsın. Veya tanrının bir alan götürürsün. Ondan sonra içeri girersin, o şekilde kabul eşaya görürsün. Dolayısıyla, sen Allah'a dua etmek için veya ona yaklaşmak için, onun yolunda gitmek için muhakkak araya, onun hatır saydığı bir kulu araya vasıta kılman gerekir ki ta ki ona yaklaşabilesin diyorlar. Bir defa bu kıyas batıldır. Çünkü dünye-i meseleler dini meselelere kıyas olmaz. Bu bir. İkincisi, burada Allah'ı o müdüre veya o mahluka teşbi etmek, katkı caiz caizliğidir. Bu küfürdür. Üçüncüsü, ey Sofi, sen Allah'ı o müdür mü zannettin? O müdür gaybi bilmez. Senin dışarıda olduğunu bilmez. Senin ne gaye ile geldiğini bilmez. Fakat Cenab-ı Hak senin kim olduğunu ve içinde ne olduğunu ve hangi şekilde ona geldiğini ve neyi ondan istediğini çok iyi bilendir. Cenab-ı Hak doğrudan doğruya ondan istememizi istemektedir. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُضْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz dedi ki, ondan isteyiniz ve sizin duanızı icabet edecektir. Cenab-ı Hak Diyaret Keriminde şöyle diyor, وَإِذَا سَالَكَ عِبَاد۪ي عَن۪ي فَإِنِّي قَر۪يب۪ Bak, dinleyin, bak, ayete bakın. Ey Habibim, kullarım, beni senden sordukları zaman onlara de ki, فَإِنِّي قَر۪يب۪ ben yakınım diyor. Aleyh Şeyh neye gerekler? ban terazındayım ben yakırım diyorum okurum ne yaptığını görüyorum sen ni karip bu davete dair davete duasını icabet ediyorum diyor ya dua ettiği zaman demek ki Allah senin dua edeceğin zamanı biliyor şeye ihtiyaç yok değil mi şeye ihtiyaç yok evet burada anlaşılıyor ki bu konuda şeriat'a muhalif. Şimdi kısaca bir de şeyi izah etmek istiyorum. Vesile dedik Allah'a dua ederken vesile kılma hangi şekilde caiz, hangi şekilde caiz değil? Çünkü bunu açıklamayı zaruri buluyorum. Mesele karışmasın. Üç şekilde üç şekilde Allah'ın Allah'a insanın kendi amelini vesile kılması caizdir. Diğer şekiller basılır. sonunda. Birinci şekil insanın kendi amelini araya vesile kılarak Allah'a dua etmesi. Ya Rabbi ben senin için bir amel şu amel işledim. Eğer yapmış olduğun bu amel seni rızan için ise Ya Rabbi benim şu işi yakınmasını emretti. O gece, cuma gecesi rüyasında mescide girdiğini görüyor kendisini. Mescide giriyor ve mescitte baksa ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın önünde gazali oturmuş. Sağında Hazreti Öbekir, sonunda Hazreti Ömer. Bunu gören gazali diyor ki Ya Resulallah, Hada adabı ve hada hasni, kud biyedi. Allah Resul, işte benim düşmanım, beni ondan beni ondan kurtar. Eğer ben haktaysan, senin bereketinle bana hak o sana ithal etmekle bir bereketinle hak hasıl oldu doğruysa bunun diyor cezasını ver. Eğer diyor ben hata ettiyse tuttuğu İlah Allah Allah tövmetti diyor. Peygamber Aleyhisselam ihyanın alıyor. Sayısa sayısa, sayısa sayısa baştan sona kadar beş ismi kitabı hat ediyor ve diyor ki: "Allahı inna hāla şeyun hasen". Bu ne kadar güzel bir şey bu kitap. Ondan sonra Azizi övükir alıyor. Diyor ki, Walladhi baasak edil hak, inna ul hasen. Yani ile gönder Allah yemin olsun ki bu güzel bir şeydir. Yine Aziz Ömer de alıyor aynı şekilde söylüyor ve e, diyor ki, Rabi, Teğam beni demiş ki, bu İmhar demi soyun, soyuyorlar, 5 tane kırbaç vuru vuruyorlar. buruyorlar, kırbaçlıyorlar. Beşincisinde Hz. Zekir şefaatçi oluyor. Ya Resulallah, belki o İhya-ül-Middin kitabını senin süretine muharif zannederek o hareketi yaptı. Diyerek şefaatçi oldu. Bu şefaati İmam Gazali kabul ediyor. Ve i̇bn uyanıyor korku olarak. Arkasına bakıyor ki o kırbacın eseri var. Ve günlerce geçmiyor ve bundan tövbe diyor Ve İhya kitabını yapmasından da vazgeçiyor. Ve bunu okutmasını tavsiye ediyor. Hikaye görüyoruz. Şimdi bunu tenkit eden az önce Gazali ve Tasov kitabı diyor ki ah diyor sana yazdık diyor Allah senin belanı versin diyor. Bilmiyor musun ki diyor Peygamberimiz umidi okuma yazma bilmezdi diyor. Yoksa diyor senin diyor bu sözü haber etmem diyor, herhalde diyor senin yalancı olmana bize bir alamet olacak diyor. Alamet olacak ki sen bunu söylüyorsun diyor. Eğer diyor Peygamber diyor, o ihya'da olanları görseydi, onları ikrar eder mi diyor. Az önce anlattığım Ebu Yedin Nakşulu ve Ebu kısası orada. İmam-ı Gazalim'in Sema'ın, Sofi Kur'an'dan insan daha vecde getirdiğini söyleyen o değil mi? çeşitli hikayeleri anlatan ve İslam muhalif olan hikaye, hikaye atan şey, o değil mi? Peygamberimiz bunları gördü. İkram nasıl etti bunlara? Gibi bir sürü getirmiş. Razali İyya kitabını biliyorsunuz sopiyken yazdı ve maalesef 600 yakın uydurma hadis var bu kitapta. Okuyan dikkatli okusun. Mesela orada e, havf mümine havf ve ile sadece havama ait olduğunu Allah'a havf ve reca kavasa havasa şart olmadığını sadece bu havama ait olmadığı olduğunu yükleder ve ona da bir sürü sohbilerin sözden nakleder. Mesela nakledtiği sözlerden bazıları diyor ki Allah'ın diyor öyle beni kulları vardır ki diyor Kabe diyor onları tavaf ve onları ziyaret eder diyor. Bunu diyor ve diyor ki bir zaviye diyor, bir zaviye dal diyor ve kendi diyor, kendini diyor başını indir diyor ve düşün, tefekkür ediyor Allah'tan sana gelecek sesi bekle diyor, o an diyor ne kendini bir hadis okumakla yazmakla, ne de Kur'an'ı temire tefsetmekle, ne de başka bir şey yapmakla meşru olma diyor sakın diyor, bunu söylüyor ve bir sürü orada hikayeler var hikayelerden bir tanesi bir tane veli ismini veriyor. Kendisi hanımı diyor ki beni diyor cennete diyor Allah'tan bana cenneti garanti edebilir misin diyor. Ve kendisine 30 milyar para getiriyor. Bu 30 binarı şeyh diyor ki yetmez diyor. Az para diyor. Diyor ki kendisi fazlası yok bu kadar param var diyor ve kadın ölüyor karısı ölüyor verenseleri geliyor şeysten bu 30 dinarın parası mirasını almaya geliyorlar diyorlar ki senin bu yaptığın hareket caiz değil bu doğru değil bu defa ne oluyor rüyası da o kadın geliyor bütün verenselerini diyor ki şeyhin fazlını hatırlayın. Onun sebebiyle ben cennete girdim diyor. O zaman 30 dinarı almaktan vazgeçiyorlar. Yine Seyit Ahmet Rifai'ye bu adama bir adam geliyor. Diyor ki Seyyid Ahmet Rifai diyorken ben senin şu bahsini istiyorum diyor. Ben sana o bahsiye veririm diyor. Fakat diyor bana cennet mukabele, cennete bir sahip verme şartıyla. Seyyid Ahmet Rifai diyor Kafasını eğdi diyor. Ve bir saat bekledi. Rüzgar kızardı, bozandı. Sonra sapsarı oldu. Ve dedi ki, "Tamam dedi. Senin diyor, senin eee sana e, satır aldım Allah'tan sana cenneti garantileme şartıyla." O diyor ki, "O şekilde ben hayır görmem diyor. Bana bunu yazacak diyor." Yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fakir olan Seyyid Ahmed Rifai'den Kendisi diyor, falandan bir bahçe mukabili diyor, Allah'tan ona cennette bir, bir köşk, bir köşk ona garantilemek şartıyla mukabili alıyor. Ve bu cennetin diyor, hudutları şunlar, şunlardır diyor, cennet ardından cenneti hulda kadar, cenneti hulddan cenneti firdevse kadar, cenneti firdevse falan cennete kadar, bütün hurileriyle, rimanlarıyla her şeyle beraber orada olarak ondan alıyoruz. Bir sürü hurafet, sapık şeyler görürsünüz bu kitaplarda. Yine orada Sofilerin ilmi, ilmi nasıl kere gördüklerini, ilmi kabul etmediklerini, keşfe ilham verdiklerini çeşitli sözleri getiriyor. Ebu Said el-Kindi denen bu şahıs kendisi bugün diyor ben diyor Sofiri batına indim diyor. Sofiri batına indim benim diyor koynumdan diyor biritim düştü. Bunu gören Sofiler bana dediler ki bu sura avret ek avretliyor. Ve yine bu Süleyman Darani der çeşitli sözden bahsediyor. Diyor ki ida' taleben e ida' para ida' taleben hadis ida' taleben hadisu veya safer el o, تَزَوَّجَا فَقَتْ رَكَنَ اِلَا الدُّنْيَا بِمَعْنَا Eğer kişi diyor, hadis talep ederse veya evli talep ederse veya kazanmak için diyor sefere çıkarsa diyor o dünya meynetmiştir diyor. Yine Cüneyd-i Banzari'den şöyle bir söz naklediyor. اَحَبُّ لِلْمُكْتَدِ اَلَّا يَشْكُلَ بِسْلَا Yeni müptedi bu, bu yola girmiş olan bir şansa, üç şeyle meşgul olmasını istemem diyor. Birincisi el hadis hadîs ikincisi el-devâş, evlilikle, üçüncüsü, kazan kazanmakla diyor, para kazanmakla. وَأَحَبُّ لِلْمُرِيدِ اَلَّا يَكْتُوبَ وَلَا يَقْرَى لِيَنَّهُ اَجْمَعَ لِحَمِّهِ Mürid için diyor, ne okuması, ne yazmasını isterim, çünkü onu diyor, gitmiş olduğu yolda himmetini daha fazla toplar diyor, bu şekilde söylüyor. Ne bir sürü onların ilmi kere gördüklerini söylüyor. Yine Cüneydi Bardari'den şöyle bir söz naklediyor: "Ahabülün müktadi, elden yaş bulabilirseler. Yeni müktadi, bu da bu yola girmiş olan bir şansa üç şeyle meşgul olmasını istemem" diyor. Biz el hadis hadis-i lila ikincisi ezdevar evlilikle üçüncüsü erkek kazan kazanmakla diyor para kazanmakla ve ahbu lil muridin an la yektuba la yaqra لانه اجمع لحبه için diyor ya okumasını ne yazmasını isterim çünkü onu diyor gitmiş olduğu yolda himmetini daha fazla toplar diyor bu şekilde söylüyor ve bir sürü Onların ilmi kerih gördüklerini söylüyor. Kafus vereceği ile amel etmediklerini Allah sadece Allah'a için ibadet çeşitli sözler getiriyor. Diyor ki bu Süleyman Dami Allah'ın diyor öyle beni kulları var ki diyor Allah Allah'ı Allah için ibadet eder. Ne onlar cennet ne de cehennem onların eder. Rabiyetül Adem'ye soruyorlar. Sen diyor Allah'tan cennet istemez misin diyor. Diyor ki Elçar ben daha. Önce komşu, sonra evi diyor. Yani önce Allah, sonra cenneti. Önce Allah, sonra cenneti diyor. Bunun gibi bir sürü böyle kısalar getiriyor. İkinci kitap, isimleri sadece veriyor orada. Müzekkim Nufus Menakibul Arifin, Miftahül Kulub, ondan sonra İnsan-ı Kamil, Tasavvuf Hakikatler, Tabakatul Kubra. Ondan sonra Tabakat sofiye Sülemi, Sülemin Tabakat sofiye ve bunun gibi bir sürü Türkiye'de yazılan tasos kitaplar. Alehin yaz, alehin yazlar. yazılan kitaplar İslam bir sürü alimler onların alehin kitapları yazmışlardır. Kitapların başında tasosu diyoruz. Abdurrahman Abdurrahmanoğlu. İşte sofilik Abdurrahman Vekil. Vekilin kitabı bu Hamid Gazali'ye tasavvuf. Ondan sonra Allah'la kullar arasında, kullar arasında tasavvuf. Ondan sonra İbn-i Arabi Tekir'de Gabi-i bu Mukayeli Kitabı gibi bir sürü muazzam eserler yazılmıştır. Yine son olarak meslek ve istikad olarak tasavvuf. Sofilik ve yine Nakşimendil'in incelenmesi gibi bir sürü değerli eserler yazılmıştır. Bundan inşallah biz ileride bu kitaplardan ikisi yazarak kitap süje dışında tasavvuf incelemesi adına bir kitap terip etmeyi düşünüyoruz. Allah bize bunda muvaffak eylesin. Ve Allah bizi bunların şerrlerinden bizleri muhafaza eylesin. Ve bizleri imanımızda Kur'an esasında sabit kılsın. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Muhterem kardeşler. Size bugün hazırlamış olduğum mevzu şefaatla ilgilidir. Şefaatın mefhumu ve çeşitleri ile alakalıdır. Şefaat nasıl anlamalıyız ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine Allah'ın evet. iltifad ettiği şeref yap kıldığı bazı şefaatler var bunları görmek ve hangi taifeler şefaatin bazılarını inkar etmiş şüpheleri nelerdir Hangi ameller Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine sebep olabilir? Bu mövzu üzerine inşallah duracağız. Şefaatı iyi anlamamız için her zaman sizlere mövzu işlediğimiz zaman bir takdim olarak onun lugavi ve şer'i manasını işlemekteyiz arkadan bu şer'i manası anlaşıldıktan sonra üstüne çeşitli meseleleri bina edebiliyoruz. Nitekim asrımızda eser yazan katipler aynı bu ve metodu kullanmaktadırlar. Şefaat'ın Lugavi manası diye sualu fit تجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم. ile şer'i manası aynı olarak yerde mutalâ ediyor çünkü mana muvafakati var. Aralarında fark yok. O da işlenilen günahlar ve cümler arasında bunların affedilmesini, mağf tutulmasını istemek, talep etmek bir şefaat. Yukalu denilir şefa'a yeşfe'u şefa'aten sehüve şafi'un ve şefi'at çoğudu şufa'at vel muşefi'at الذي يقبل الشفاعه مشفع شفاعatı kabul eden demektir. Ve <muşaffi> müşeffa' <muşaffi> الذي takbal takbalu şefaatuhu şefatı kabul olunan demektir. Bu mevzuda İbn el-Esir'in Nihaye kitabına şefaat maddesine bakabilirsiniz. Fîr-ü Muhit bir de tâj-ül âruz'da deniliyor ki, el-şefî'u sahib-ül şefâ'a. şefaat sahibidir. Ve talibu tâlibu li-gayrihi yeteşefe'u bihi illel matlûb. O, başkası için istenilen şeye şefaatçı yani vasıta olması için talep eden kimsedir. Türkçe lisanımızda şefa dediğimiz zaman biz vasıta ve aracı manasında anlıyoruz. Yani arada bir farklılık yok. Az önce ifade ettiğim gibi şer'i ve lügay manası aynı olduğundan şer'i imanı zikretmiş olduk aynı anda. Kuranda şefaati ispatlayan bir de şefaati nefkeden ayetler var. Bunları sırasıyla zikredeceğiz ve ispatlayan ve nefkeden ayetler arasında bir cen yapma yoluna gideceğiz inşallah. Şefaat'ı ispa, ispatlayan ayetler. Kale <gülüyor> Teala İstaidu billah Men zellezî yeşfe'u indehû illâ bi-ibnî Onun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? Kim şefaatçi olabilir? Bu ayetten istinbat demek ki onun izni olursa şefaat vardır. Evet. Bakara suresinin 255. ayet biliyorsunuz ayet-i Kürsi. Evet. Yine Yunus suresinin 3. ayetinde "Kâle Teâlâ: "Mâ min şefîin illâ min ba'di Hangi şefaatçi şefaat edecekse ancak onun izninden sonra şefaat edebilir. Yine Allahu Teala Enbiya Suresinin 26. 28. Ayetine kadar şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve kalut tehez Rahmanu veleda. Dediler ki yani burada müşrikleri kastediyor. Rahman. Allah kendine bir evlat edindi. Sübhaneh. O bundan münezehdir. Beli ibadun mukramun, bilakis onun yanında bulunan melekler, onun katında bulunan melekler Allah'ın kerim kullarıdır. La esbiqu nehu bilqul, onu katiyen sözde geçmezler. Yani onun vermiş olduğu emirleri sözlerin dışına çıkmazlar, tecavüz etmezler. O ne dediyse Aynen onu derler. Oğum bir emrihi yağmalun. Onlar Allah'ın emriyle amel ederler. Ya alemu mabine edihim wa makhalfehum. Onların arkalarında ve önlerinde olan şeyleri bilir. Wallayşfa'gun illa limani irtaba. Ancak razı olunan kimselere onlar şefaat ederler. وَهُمْ مِنْ مُشْفِقُونَ Onlar Allah haşyetinden işfak sahibidirler. Yani korkanlar. Bu ayet-i de anlaşılıyor ki rıza gösterilen kimseye şefaat edilebiliyor. Kale <gülüyor> Teala yine Taha süresinin 109. ayet-i Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Yevme izin la tenfe'u şefa'atu illa men ezine lehur rahmanu ve radiyelahu kavla. O gün yani kıyamet günü de hiçbir kimsenin şefa'atı fayda vermez. Ancak razı olunmuş sözü Sözüne rıza gösterilmiş ve Rahman'ın, Allah'ın izin verdiği kimseler müstesna. Onlara şefaatçıların şefaatı fayda verir. Necim suresinin 86. ayet-i ise Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. قال تعالى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ la تُغْنِي شَفَاعتُهُمْ şeya." İlla min ba'de en ye'zenallahü limen yeşa ve yerza Semavatta ne kadar melek vardır ki onların şefaati hiçbir şey ifade etmez, fayda vermez. Ancak Allah'ın dilediği ve razı olduğu ve onun iz, izin verdiği verdikten sonra yapılan şefaat müstesna. Buraya kadar şefaat'ı ispatlayan ayetleri görmüş olduk. Üçüncü bölümde ise şefaat'ı nef ayetler önümüze geliyor. Bu ayet kelimelerden ilk zikrolunan Bakara Suresinin 48. ayet-i kerimesi Kâle Teala vettekû yevmen La tecz la teczı nefsun ﷺ nefsine şeye, ve la yıqbalı minha şfaaet, ve la yıqbalı minha adel, ve la hum yıçarun. Öyle bir günden, korkun ki, o gün hiçbir nefis başka bir nefse fayda veremez, yerini dolduramaz, terhini olarak kullanılamaz. Yani herkesin hesabı ayrı olarak görülecektir. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاءَ Orada hiçbir kimsenin şefaatle kavrulamayacaktır. minha يُقَذُ مِنْهَا عَدْلٌ الْعَدْلُ هو fida Onun yerine kimse fedai olarak da alınmayacak. Yani onu kurtaran, onun yerine başkası rehin olarak alınmayacak. وَلَا yunsarun. Ve orada yardım da olunmayacaklardır. Başka bir ayet-i ise Cenab-ı Hak cehennem ehlinin halini anlatıyor. Cehennem ehli şöyle diyor. قال تعالى فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪ينَ قالوا وَلَا صَد۪يقٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Müminler mücrim, günahkar müminler cehennem ateşinden şefaatlerle çıkartılınca müşrikler diyeceklerdir ki فَمَا لَنَا مِنْ <شَافِعِينَ> Bize ise hiçbir şefaatçi yok şefazdan insanlar yok. Ve sadiqin hamim Ne yakın bir dost da yok. Felev ennelenâ karraten Fenekûne mine'l-mü'minîn Ah şu bir dünya yeniden müdönme olsaydı da biz de müminlerden olsaydık. Evet bu ayet şu ara suresinin yüzde yüz ikinci ayeti kadar olan ayetler. Ve kâle teâlâ yine başka etkilemede Eni <gülüyor> tetahadu min dunillah kul kanu la Onlar Allah'tan başka şefaatçılar mı edindiler? <gülüyor> kul ey habbim söyle, e kanu la Bu şefaat edindikleri kimseler o şefata sahip olmasalar Akıl sahibi olmasalar da mı bunlar? Bu şefaatçıları itaat edinecekler. Kulillahiş şefaatu cemii'a. Onlara söyle, şefaatın tümü Allah'a aittir. Lehu mulku's semawati ve'l Göklerin ve arz küresinin maliki odur. Mülkiyeti ona aittir. Sunne ileyhi turcaun. Sonra yeniden ona irca edileceksiniz, döndürüleceksiniz. Bu ayet-i kerime Zümer Suresi 43 ve 44. ayet-i kerimesidir. Burada biz şefaatı ispatlayan, arkadan da şefaatı nefkeden ayetler görmüş olduk. Peki bu ayet-i kerimeler arasında nasıl bir cem yapılabilir? Kur'an'daki ayetler arasında kat'i surette tezat yoktur. Ancak bunun bir tevfik yani cem etme, aralarını bulma yolu vardır. Burada net edilen şefaat Allah'tan gayrı kimselerden onun izni olmadan talep edilen şefaat kastedilmiş müşrikleri kendilerinin vazta kıldıkları putlarının ahirette onlara şefaatçi olacağını iddia etmişler. Bu şekilde kurtulacaklarını zannetmişler. Allahu Teala ise onların bu iddia ettikleri şefaati etmektedir. Şefaatine keden ayetler buna hamledilir. Şefaatı ispatlanan ayetler ise ancak Allah'ın izninden sonra yapılan şefaattır. Bu şekilde ayetler arasında tevfik yapmış olduk. Dördüncü bölümde ispatlanan şefaatin şartları nelerdir? Yani bir kimseye şefaat edilmesi için o kimsenin ne gibi şartlara haiz olması gerekir? Ne gibi şartlara haiz olması gerekir? Bunları göreceğiz. Birincisi şefaatın, şefaatçinin şefaat etmeye gücü yetmesi. Bu nasıl olur? İnsanların ölülerden şefaat istemesi, sahip olmadıkları bir şey istemeleridir. Veya şefaat etmesi mümkün olmayan, Allah'ın izin vermeyeceği kimselerden şefaat istemek, bu da aynı baba girer. Çünkü onlar şefaat etme gücüne sahip değillerdir. İkincisi, şefaat edilen kimsenin Müslüman olması, yani tevhid ehlinden olması gerekir. Katiyen, Allah'tan gayrısını çağıran, başkalardan medet uman, Allah'tan gayri kimselerin gaybi bildiklerini iddia eden kimseler, öldükten sonra bazı evliyaların evliya zannettikleri kimselerinin tasarruf hakkına sahip olduğunu iddia etmeleri gibi eden kimselerin bunlar katiyen biz ehli kıble İslam safına sokamayız ve bunlara katiyen bunlar şefaat edilen kimseler arasına giremez. Ancak rücu ve tövbe ederlerse o müstesna. Buna dil olarak ayet kelimede Cenab-ı Hak "Mâli zâlimîne min hamîmîn ve lâ şefî'in buyuruyor. Gafir Suresi Buna biz Mümin Suresi de diyoruz. Gafir Suresi deniliyor, Mümin Suresi de deniliyor. 18. ayet kelimede Zalimlere bir dost, yardımcı bir dost ne de itaat edilen bir şefaatçi, yani sözü dinlenilen bir şefaatçi yoktur. Burada zalimlerden kasıt, kasıt kafirlerdir. İmam Beyhaki, şu ı İman kitabının birinci yedinin 205. sayfasında, buradaki zalimlerin kafirler olduğunu söylüyor. İmam İbni Kesir ise bu ayet kelimenin kerimenin tefsirinde, buradaki zalimlerden kasıt Allah şirk koşmakla zulmeden kimseler olduğunu söylüyor. Bunlar kat bunlara bir şefaatçi, bir yardımcı yoktur. Demek ki şefaat edilen kimsenin Müslüman olması şartı vardır. Evet. Bir de şefaçiye izin verilmesi. Şefaatçıya izin verilmediği müddetçe şefaatçi şefaat edemez. Yukarıdaki ayet-i kerimelerde gördüğünüz gibi Men vellezi yeşfe ve indahu illa Onun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? Demek ki şefaatçının önce izin alması gerekir. Son şart olarak da şefaat edilen kimsenin Allah'ın o şefaat edilen kimseden razı olması gerekir. Azrin Câit Kirmede gördüğümüz gibi, Walla yeshfâun illa menir tawa. Şefaat edenler ancak razı olanlardan, Ki onlar, ondan kimselere şefaat edenler. Evet. Beşinci bölümde göreceğimiz. Kimlerin şefaat edeceği. Yani hangi insanlar ahirette bizlere şefaatçi olacaklar. Evet bunları bilmekte fayda var. Cenab-ı Hak melekler, peygamberler, alimler ve şehitler ve müminler. Bu çağına ermemiş çocuklar bir de Kur'an. Bütün bunlar ahirette şefaatçi olacaktır. An Ebi Said el-Hudri radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şeyekulullahü teala Ebû Said el-Hudrinin rivayet etmiş olduğu bir hadis şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Hakk'tan. ı Hak'tan, onun sözünü şu şekilde naklediyor. Şefaat-i meleike ve şefa'a'n-nebiyun ve şefa'a'l-mu'minun ve lem yebki illa erhamur rahimin. Melekler şefat etti. Peygamberler de şefaat etti. Müminler de şefaat ettiler. Geriye Erhamur <Sessizlik> Rahimîn kaldı. Yani Merhamet edenlerin en merhamet edicisi edeni olan Allahu Teala kaldı. Seyakbizul kabdatan minen nar. Ateşten bir kabza ile kavuşlar. Seyuhricu <gülüyor> minha kavmen lem hayran kat. Hayatında hiç hayır işlememiş bir kavmi cehennem ateşinden çıkarır. Cenab-ı Hak Evet Bu rivayet Müslim bir ciltte cil, 115-116. Hadise bakabilirsiniz An Ebi Bekre'te Anil Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Bekre Ebu Bekre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden rivayeten Bir hadis zikrediyor Ve hadisin Sonunda Sonunda Şöyle bir ziyadelik veya devamı var. Feyyed Cielahu ve Teala bir rahmetihi men ysha, hımm yuazanu lil Malaika, wal ve Şuhađa an yishfa'u fiyishfa'un. Allahu Teala rahmetiyle istediklerini kurtarır, cehennem azabından kurtarır. Sora melaikelere ve peygamberlere ve şehitlere izin verilir. Şefaat etmeleri için izin verilir. Onlar da şefaat ederler. Üç defa bu sözü tekrarlıyor. Şefaat ederler. O yuxrijuna menkane fi kalbi zarratun iman. Kalbinde zerre miskal kadar imanı olan kimseleri çıkartırlar cehennemden. Kalbinde zerre miskal kadar iman olan kimseleri cehennemden çıkartırlar. Burada görüldüğü gibi melekeler, peygamberler ve şehitler yukarıdaki hadiste de müminleri kastetti. Müminler içine şehitler, alimler hepsi girer. Çünkü konularda da mümindir. Bu hadisi İmam Ahmet müstedinde 5. sayfa 43. sayfada say bir senetleri vermiştir. An <gülüyor> Ebi Hureyre'te kal Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ma min muslimeyni yemutu lehu ma selafetu evlat lem yebluğul hinse Hangi iki Müslüman anne ve babanın buluh çağına ermemiş üç çocuğu ölürse illa اَدْخَلَهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهِ وَاِيَّهُمْ Muhakkak ki Allahu Teala rahmetiyle o çocukları ve onları بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ الْجَنَّةِ Fadlıyla ve rahmetiyle cennete sokar. Ve, kal, ve hadisin devamına diyor ki يُقَالْ o çocuklara denilir ki, odhulul cennə, cennete giriniz. Feya hatta yeci u ta ki anamız ve babamız gelinceye kadar, biz cennete girmeyiz. Onlar gelince o zaman gideriz. Aleyh serat e merrat, bu iş de fazik olunur. Misli ذلك şeyikalühum edhlu'l cennete entum ve ve ebawkum onlar da bunların yani cennete giriniz sorusuna üç defa aynı şekilde cevap verirler ta ki annelerimiz babalarımız girmedi mi onlara denilir ki siz ve anneleriniz babalarınız beraberce cennete giriniz Bu rivayet Ahmet Müstedil 2. cildinde sayfa 510. sayfada bir de İmam Nese'yi de dördüncü cildin 22. sayfasında bu rivayeti bulabilirsiniz. Buraya kadar şefaat edecek kimselerin kimler olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kendisine şeref olarak nasip ettiği verdiği şereflendirdiği çeşitli şefaat çeşitleri vardır. Bu şefaatların çeşitlerini göreceğiz. Bu şefaatların başı ilki şefaatü ızma diyoruz. En büyük şefaat Buna aynı zamanda makamı mahmud deniliyor. Yani hamd edilmiş, sena edilmiş makam. İsra suresinde asâ rab, asâ rabbuke yib'asâke rab, asâ en yib'asâke rabbuke makâmen mahmuda. Umulur ki senin, Rabbin seni mahmud, hamd edilmiş bir makama gönderir, ulaştırır. İşte burada kastedilen makam Şefaat-i uzma, Arasat meydanında ehl-i ta Hazreti Adem'den dünyada yaşamış en son insana kadar bütün mahlukat orada bulunur. Ve bütün insanların başına güneş bir mil kadar yaklaştırılır. İşte oradaki şefaat. Buhari üstünde bu hadis çok uzun olarak zikredilmiş. Uzunluğundan dolayı buraya almadım. Ancak ben size muhtasal olarak bu hadisi zikredebilirim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendisine koyun takdim edilir. Kendisi arka bacak kısmını çok sevdiğinden dolayı o ikram edilir. Ve bir iki ısırmadan sonra der ki kıyamet gününde yerden hani yer düzeltince ilk çıkacak olan benim. Ondan sonra diğer insanlar çıkacak. Ve orada Allah mahlukatın evvelini ve ahirini toplayacak. Ve güneş insanların başına bir mil kadar yaklaştıracaktır. gadaplandı ki bundan sonra öyle katliyen öyle bir gadaplanmayacak. Gidin peygamberlerden şefaat isteyin. Bugün herkesin bulunduğu durum çok zor. Bir gün çok zor bir durumdur. Ve Adem Aleyhisselam'a gelirler. Adem Aleyhisselam kendisi özürde bulunur. O ağaçtan meyveyi yediğini, bir günah irtikap ettiğini ve sadece ancak kendi nefsini kurtaracağını haber verir. Onları Nuh Aleyhisselam'a gönderir. Nuh Aleyhisselam'a gelirler. Aynen Adem Aleyhisselam'a senada bulundukları gibi, sen işte insanların babasısın, sen şusun, sen busun dedikten sonra Nuh Aleyhisselam'ı da çeşitli medhu senalarda bulunurlar. Ve onları bu gırdaptan bu zor günden kurtarmasını, yani şefaçı olmasını talep ederler. O da kendisinin kavmine duada acele ettiğini ve ancak kendi nefsini kurtaracağını haber verir. Ve onların İbrahim Aleyhisselam'a gitmesini söyler. İbrahim Aleyhisselam'a gelirler. İbrahim Aleyhisselam'ı çeşitli metü senalarda bulurlar ve o günün gırdabından onları onlara şefaatçi olmasını talep ederler ve isterler. İbrahim Aleyhisselam da kendisinin kavmine karşı işlemiş olduğu kedibat, saydığı yani küçük yalan saydığı şeyleri zikreder ve ancak kendi nefsini kurtaracağını söyler. Bunlardan bir tanesi kavmi kendisini bir gün bir davete bir yere davet etmişti. Biliyorsunuz yıldızlara tapan sahip, sahibe kavmine gelmişti İbrahim Aleyhisselam. Ve onlara <gülüyor> yıldızlara doğru bir bakış yaptı. Ve dedi ki ben rahatsızım. Ve onların davetine icabet etmedi. İşte üç şeyi ediyor Ve Musa Aleyhisselam'a gönderiyor. O insanlar Musa Aleyhisselam'a geliyorlar. Ve Musa Aleyhisselam'ı Hüsnü Taltif'te bulunuyorlar. İşte sen Allah'ın konuştuğu insansın. Sen şusun sen busun diye iltifatta bulunuyorlar. Bugünün gırdavından bize karşı bile şefaatçi ol, diyorlar. Musa Aleyhisselam da tıktıylardan yani Firavun askerlerinden bir insan öldürdüğünü ancak kendisini kurtaracağını haber verir ve onları İsa Aleyhisselama gönderir. O insanlar İsa Aleyhisselama gelirler. İsa Aleyhisselam'a geldiklerinde onlar İsa Aleyhisselam'ı işte sen Allah'ın kelimesisin, sen şusun, sen busun diye çeşitli intifat ve taltifte bulunurlar. İsa Aleyhisselam hakkında bir şey bir günah zikredilmiyor. Fakat İsa Aleyhisselam o taife insanları Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e peygamberin hatimi olana gönderir. Onlar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi işte sen rahmetelili alemi olarak bütün ins ve cini peygamber olarak en son peygamber olarak gönderildin. Çeşitli iltifatlarda ve fışkı sanalarda bulunurlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor Rabbime diyor giderim, arşın altında secdeye kapanırım ve hiç daha o güne kadar duymadığım, bilmediğim çeşitli hamdlar, senalar, mecliler bana öğretir. Onları okurum ve bana başını kaldır, şefaat et, kabul olacaktır diye söylenir. Ve işte o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arasat meydanında, ümmetine ve çeşitli ümmetlere şefaat eder. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kimsenin ki onunla beraber müşarik olmadığı kendisine has bir şefaati buna şefaati uzma diyoruz. İkinci şefaati cennet ehlinin cennete girmeleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati ve izni ve cennetin kapısını açması. Cennetin kapısını açması. An anasimi malikin. Kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ati babel canna. Ati babel Cenneti, yevme, cennet, cenneti yevmel kıyamet. Kıyamet günü cennetin kapısına gelirim. Fe esteftihu. Açılmasını talep ederim. Fe hazinu. Cennet kapısının bekçisi der ki. Men ent. Sen kimsin? Fe aqulu derim ki Muhammedun. Ben Muhammedim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fe yekulu der ki. Bike umirtu. Bu kapıyı seninle yani sana açmaya emrolundum ve senden önce kimseye açmamakla emrolundum. Yani sadece sana ilk olarak açmakla emrolundum der. Bu hadisi Müslim e rivayet eder. Burada gördüğü gibi cennet ehlinin cennete girmeleri için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı açılmasını izin istemesi, kapının açılması, onunla beraber cennet ehlinin cennete girmesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir nevi şefaatidir. Üçüncü şefaat ise, cennetteki müminlerin, yani cennet ehlinin, derecelerin artması için, şefaat. Bu mevzuda, bu kadının, Bir de Müslüm'ün şefaat bahislerine bakabilir. Bu mözda çok rivayet var. Orada bulabilirsiniz. Dördüncü şefaat ise ehli kebair büyük günah işlemiş muvahhid, tevhid ehli olan insanlar cehenneme girmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunlara olan şefaati Anani's ibn Malik'in sallallahu aleyhi ve sellem şefaati min min Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işlemiş olanlaradır Bu rivayeti Tirmizi sahih bir senetle dördüncü cildin 45'in sayfasında takırc etmiştir. Başka bir rivayette ise her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Ben bu duamı ahirette ümmetime şefaat için seyhir ettim. Buyurmaktadır. Bu rivayet Müslüm'de. Beşinci, cehenneme girmeleri emrolunmuş veya hak etmiş kimselere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat etmesi. İbn-i Dünya'nın Kitabul Ahval bir de İbn-i Kethir'in El-Bidayet ve Nihai 2. cildinin 181. sayfasında bu gibi rivayetler zikolunmuş. Altıncı nevi şefaat ise hesapsız olarak cennete girecek olan insanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlara şefaat etmesi. Bu meyanda Ukkaşı Tübni Mihsan'ın hadisi meşhurdur. Ukkaşı diriyorsunuz hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 70 bin tane insanın hesapsız olarak cennete gideceğini, bunların Rablerine tevekkül ettiğini, dünya talep etmediklerini buyurur. Ökaçtı bin Mihsan ayağa kalkar. Ya Resulallah benim onlardan olmam için dua et der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ente minhum, sen onlardansın der. Bu rivayet Buhari Müslüm'de müttefakın aleyhi rivayetlerden birisidir. Yedinci nevi olan şefaat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcası olan Ebu Talib Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke müşriklerinin eziyetinden onu korudu. Ona yardımcı onu olduğundan onu barına bastından dolayı iyilik yaptığından dolayı ahirette onun azabının hafif edilmesi, takfif edilmesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bir şefaat